Merhabalar ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzak. Açık Radyo 95.0'dayız. Kamuslu'da güleşiyoruz. Hepimize iyi haftalar sevgili dinlerimler. İyi haftalar. Sevgili iyi iyisin. İyiyim Keremciğim sen de. Evet son programımız yılın son programı. Evet yayın, dönemi yayın dönemini bitiriyoruz. Programı, evet. Evet. Hemen sosyal medya hesaplarını hatırlatıyorum. Kamuslu'da güleş gmail adresimiz var. Twitter adresimiz var. Instagram'da geçen hafta mesela? Facebook vardı. Yalan söyledim. Aa Facebook mu dedin evet. sen? Evet. <gülüyor> Bir hata yaptın dedim ama. Yok. Evet. Evet. Ee, Arayacaklar şimdi. Bütün herkes Facebook'a koşacak. <gülüyor> evet. Efendim sevgili dinleyenler. Işte, e, isterseniz, e, arzu ederseniz de e, podcastlere, kayıt arşivinden ve de bütün podcast kanallarından ulaşabilirsiniz. ulaşabilirsiniz evet. Bugünkü destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Efendim e, isimlerle e, ilgiliydi malumunuz bu yayın dönemimiz ağırlıklı olarak insan isimlerinden bahsettik. E, hayvan isimleri ve bazı kavramlara verilen adlardan da bahsettik ama ağırlıkla şimdi de neredeyse e, insan casına karakteri olan şehirlere geçtik son iki programda evet. yayın dönemi bitmeden. E, geçen hafta e, kaldığımız yerden devam ediyoruz aslında. Evet ben başlayayım istersen Başlayacağım. Konya şehrinden başlayalım. Ee, i̇ki kaynak kullandım. Ben bir Wikipedia, bir de Nişanyan yer adları sözlüğüne bakıyorum daha çok. Hani etimoloji açıklaması yapıyor bazen Wikipedia şehirlerle ilgili. Evet. Konya şehre adını veren Konya ismin kutsal tasvir anlamındaki ikon sözcüğüne bağlı olduğu iddia ediliyor efendim. Aslında Konya da bayağı hani bu tasvir muhafazakar elimlerin Evet. Fazla oldu bir şehir oldu. Düşündüğü zaman da bir enteresan bir zıtlık olmuş. Gerçekten. Evet, mitolojide buna dair farklı hikayeler olduğundan bahsetmiş Wikipedia. Bunların birinde şehre dadanan ejderhayı öldüren kişiye şükran ifadesi olarak bir anıt yapılıyor efendim. Ve üzerine de bu olayı anlatan bir resim çiziliyor. Bu anıta verilen isim İkoniondur. Zamanla isim dönüşerek Konya'ya doğru dönüşüyor. Yani gerçekten ikondan gelmişse. Biz geçen programımızda Keremciğimle Ciğim bir zamanların tanınmış siyasetçisinin bu ülkenin mozaik olup olmadığıyla ilgili bir ifadesini anarak aslında bu etimolojik köklere inmenin gerçekten de ne kadar mozaiğin doğrulayıcısı bir toprakta yaşadığımızı gösterdiği üzerine konuşmuştuk gerçekten etimoloji bir ders olarak okutulmalı önerimi tekrarlıyorum. Buyur evet, Kerem'ciğim sözünü uzun etti. kestim. Yok estağfurullah. Efendim Roma döneminde imparator adlarıyla değişmiş tabii şehrin ismi işte Claudiconium Colonia, Seliye Augusto Iconium gibi yeni adlar da almış Bizans kaynaklarında Tokonion olarak geçen şehre ve bölgeye verilen diğer isimler ise işte Konium Stan Kona Konya diye diye değişmiş. Araplar kentin ismini Konya olarak değiştirmişler. Selçuklu ve Osmanlı döneminde de bu isim Konya'ya dönüşmüş efendim. E, aynı zamanda Yunanca Gonia köşe demek efendim. Eee Nişanyan'da da ilginç bir bilgi var. E, bu Yine bir dokundurma Hiç var. Hiç de köşe değil yani tam Hı? ortasında bu arada. Orta, diye evet. ben de çok. Belki de bir, yani. o dönemde hani bir yerin köşesidir efendim. Ne bileyim şeyin köşesi olabilir atıyorum işte. Roma İmparatorluğu'nun köşesi. Evet de. doğru. Sınırıdır. Bir bölgenin bir sınırıdır. O döneme göre bakmak lazım. Biz şimdiki döneme göre baktık. E, Nişanyan da yine bir dokundurarak söylüyor. Çünkü Evliya Çelebi'nin Konya derviş deyimiyle getirdiği açıklama edebi bir şaka olarak değerlendirmelidir demiş. Buradaki espri de şu efendim. Efsaneye göre birçok hani dedim ya şehre dair efsane var bu şehrin adıyla ilgili. Hı hı. İşte doğudan gelen iki tane veli rüzgar hızıyla uçar gibi Anadolu iç, içlerinde ilerlemekteymiş efendim. Uzun zamandan beri epeyce yol kat etmişler. Yemyeşil ovaları, işte şırıl şırıl pınarları, berrak akan ırmakları bulunan bir yere gelince de istirahat etmek istemişler. Konmak istemişler. Evet, biri evet, biri de diğerine "Konalım mı?" yani konaklayalım mı manasında e, sormuş. Diğer veli ise ne duruyorsun? Kon ya demiş. Böylece <gülüyor> e burada kurulan kente... Konya gelmiş efendim. Bu daha şeker bir hikaye evet. ama ikonu unutturmak için e, <gülüyor> kurulmuş gibi geldi bana biraz. Evet. Bitti mi Konya'nın Konya işte evet, efendim. Böyle. Ee, biz böyle ikiye böldük bu 81 ile birimize 40 birimize 41 il <gülüyor> Hı -hı. <gülüyor> düştü. Ee, tabii ki hepsinden değil ilgi çekici hikayeler olanlardan bahsediyoruz. O yüzden böyle bir en baştakiler bir K'dan sonrakiler şeklinde ilerliyor. Bende Bayburt var. E, bu da bu 67 il olayı bittikten sonra il olanlardan herhalde Bayburt değil mi Kerem'cim biliyor musun e, plakasını? İlk galiba 68 olması lazım, atıyorum ama tamam. Yani, tamamen. Geçen e, yayında bahsetmiştik Kerem, böyle evet. e, plakaları ezberlemek gibi kötü bir huyum var demişti de. 67'ye kadar okey. 68'ye kadar okey. 68'ye kadar okey. Ben de hem Wikipedia'dan hem de Nişanyan'dan yararlandım. Bir de bazen daha İslami bir bakış içeren. Aksaraymış ya Didam. Öyle miymiş? Evet Aksaray. Peki. Buyurun. Evet Bayburt'tan bahsediyoruz. Nişanyan özellikle belli kaynaklarda çok kesin tarihler veriyorum bazen. Mesela 1075'te Papert diye geçiyormuş. Çünkü 1075'teki bir... Yazılan Nüssa'da kaynakta bu bölgeye Papert dendiği için böyle kullanıyor Nişanya. Sonra 1400'lerde Payburt diye bir kaynakta geçtiğini görüyoruz. Bu Payburt'tan sonra Baybert, Bayiberdon... Paiperte, Paiburt gibi kullanımları var. Bayburt'a da hayli benziyor. Bu arada mesela Paiperte'deki pertenin kale anlamına gel geldiği biliniyor. Pek çok şehrin içinde de böyle başka bir dilde olan kale ifadesinin bulunduğunu görüyoruz. <gülüyor> Bütün bu versiyonlar zaman içinde Bayburt'a doğru gitmişler. Bileciyi de söyleyeyim. Ee, gene Nişanyan'dan bakıyoruz. 1300'lerdeki bir kaynakta Belokome diye bir bu bölgeye verilmiş ad olduğunu görüyoruz. Belokome'deki belo Bulgarca beyaz anlamına geliyormuş. Hmm. Bizans'ın 12. yüzyıldaki Sırp yerleşimlerinden olduğu için de bu mantıklı bir bilgi gibi görünüyor. 1400'lerde ise artık bu Belokome'nin bilecük diye geçtiğini görüyoruz. ve Zaten sonra da bileciğe evriliyor. Bu sayı da söyleyeyim kısa kısa bende. Yani hem Nişanyan'da hem bu fikriyat dediğim kaynakta aynı bilgiler verilmiş. Eee Bitinya kralı Proius'tan e, bahsediyoruz. Bu Plinyus'tan meşhur tarihçi Plinyus'tan gelen bir bilgi bu. Eee O bu bölgede olduğu için bu Proisias adı zaman içinde kullanıla kullanıla Bursa'ya dönmüş. Oradan geldiği varsayılıyor e, Nişanyan'daki bilgiye göre ve fikriyattaki. E, Pro-Usa diye 1300'lerde bir kaynakta bahsedilmiş. 1400'lerden 1800'lere kadar Bursa şeklinde uzun bir U. Hmm. Ve bu bir idari bölge, e, bahsediyoruz ara ara, illa bugünkü e, sınırlarla olmuyor tabii, biraz daha değişken o dönemlerde. Şimdi bu 1400 ile 1800 arasında aslında 1. Murat Onur'una bölgeye Hüdavendigar da deniyor. Hmm. E, daha sonra bu ama zaten Prousa, Burusa e, söylenişi var, e, Cumhuriyet döneminde Bursa olarak kullanılıyor. Böyle bence. Evet, yakın bir bölgeye gidelim yine, Kütahya'ya bakalım o zaman. Nişayan'da... E, Kotya Kotyaeyyon bu bir Anadolu dillerinde Kotis'ten e, gelmiş olduğundan bahsediyor. Kotis tanrı demek. Tanrı kenti anlamı varmış. E, işte Yunanca'ya e, bir yerli Anadolu dilinden geçmiş olabileceğinden bahsediyor. Belki Firik dilinden aktarılmış bir ad diyor. Farsça, Osmanlıca, Kütah yani kısa sözcüğüyle birleştirilmesi halk etimolojisi demiş Nişayan. E, Bizans kaynaklarından Soydasa göre bu da güzel bir bilgi aynı zamanda antik çağda buradan Samos'a köle olarak giden masalcı Aizopos'un yani Ezop'un yurdu mu Cephenni Kütahya. Hmm. E, bu hoşuma gitti. Bilmiyordum. E, e, Wikipedia ise işte, eski kaynaklara göre Kütahya'nın antik dönemdeki ismi Koti Aeon'dur. Ünlü antik çağ coğrafyacısı Strabon'a göre bu ad Kotis'in kenti anlamına gelir. Kotis'te, bak burada farklı bir bilgi var, Trakya'da yaşayan Odrislerden olup Romalıların M.S. 38'de Anadolu'ya gönderdiği bir komutanın adı adıymış efendim. Hmm, evet, bir, bu komutan adları da var. Evet, ara ara şehirlerde var, karşımıza evet. çıkıyor. Çok doğru. Bitti mi ki? Koca ili canım? öyleydi işte. Artı çok koca. Evet, mi? evet, evet. Koca ili olmuş. Keza bir takım e, Romalı komutanlar falan evet, ya doğru. da Frikyalık krallar gibi evet. adlar. Parçayı bu sefer ben mi anons etsem? Mi yok, Çok yok. da sevdiğim bir parçadır. Efendim Levent Yüksel'den gelsin İstanbul. 95.0 Açık Radyo'da Kamus'ta güreş devam ediyor. İsimlerden bahsetmeye devam ediyoruz. Artık yayın döneminin son programında şehir adlarından onların hikayelerinden söz ederek ilerliyoruz. Ben Bolu'yla parça sonrası gireyim Nişanyan'da da bu fikriyat kaynağında da aynı bilgi verilmiş Bolu'da bir bitinyon kullanımı var bu zaman içerisinde bir ara Claudio Polis denmiş sonra Polis denmiş Sonra Bursa denmiş. Yani bizim en yakın olduğumuz şey aslında e, Yunanca'da polis... E, Bolu denmiş. A, Bolu denmiş, pardon evet. ya. Evet, Bolu denmiş. Hemen altında da Bursa olduğu için gitti bende kaynaklar. Yani polis e, Bolu'ya e, benziyor kulağa gelişi. E, şey, Yunanca'da yani, şehir demek. Anadolu'da çok örnek var ya. Çok. Gelibolu. Bolu, Türel evet. Bolu, evet. Değil mi? İne Bolu, evet. Evet. Hayra polis. Bolu. Doğru. Hemen hepsi nasıl aklına geldi? Bravo Keremcim ya. Yani klav diyor <gülüyor> polis. Önceye geldim bu hafta. İyi öğrenciydim ben. <gülüyor> <gülüyor> Hep takdirle geçiyordum. <gülüyor> ama yalan söylüyorum Sen kalmış mıydın hiç? <gülüyor> Çakozladın mı Nidem hiç? Kalmadım ya. Valla. Ben de kalmadım ya gerçi. Evet, öyle bir sordun ki yani. Aa Lise 1'den o çok fenaydı. Neyse. <gülüyor> Seyirciler misin? <gülüyor> Kalmadı. Yok. Lise o... 1'de ilk dönem 6, 2'ye dönem 5 vardı. Ama geçtin. İyi geçtik. Evet yani demek başta bırakıyormuşsun. musun? <gülüyor> sondan evet. coşuyoruz, buyurunuz. Bu konuyu şehirlere bağlayamıyoruz, o yüzden ben e... sondan coşan şehirler falan desek, evet, e sondan evet. gelişen dünya açığaştı dünyamı der dünya elbittir ha buyurun. <gülüyor> Bolu'dan Bartın'a geçiyorum. Ee, gene işaretlerine bakıyoruz. Evet değil mi böyle denize bakan? M.Ö. 400'lerde e, Partenios, e, bu Yunanca'da e, bakire tanrı çağırmağı anlamına gelen bir sözcük. E, Partenios deniyor. E, 1100'lerde Bartuni deniyor. Ve 1530'dan itibaren de aslında Bartın olarak e, geçiyor. Böyle ben de Malatya'dan bahsettiğim Nişanyan Hitit kaynaklarında ne kadar bir sürü değil mi? Hitit'lerden işte Bizans'tan Rumlardan Romalılardan İslam medeniyetlerinden vesaire hepsinden bahsetmiş oldu. E, Malatya'da yine Nişanyan'da Hitit kaynaklarında milattan önce 14. yüzyıldan itibaren anılan Melit Malatya kenti burasıdır diyor. Kentin adı da Hitit dilinde ballı veya bal hisar anlamına gelmiş efendim. Hmm. Türkçe ad, Arapça malatiyya biçiminden alınmıştır. Wikipedia'da işte Ermenice malatiyya diye bir e, kelime var. Kürtçe meleti, Grekçe'de meletini. Kültepe e, tabletlerinde melita, Hitit tabletlerinde Maldia olarak geçmekteymiş efendim. Hittitçe melit, bal demek melit. İşte bu artı ava, bal ülkesi anlamına geliyormuş yani. Kayısı... Dan dolayı mı acaba diye düşündüm ben. Bir komşumuz var evet Nihat abi ona da selam Şimdi diye. ben de sen konuşurken çünkü burada bayağı birbiriyle tutarlı ve sözcüğün ufak tefek değişimlerle e, yani bugünkü haline çok benzediği bir şey var. Malatya'nın balı meşhur mu diye düşünüyordum hiç duymadım ben Malatya'nın. Balı meşhur olabilir ama kayısı çok meşhur ya belki ondan diyeceğim. Bal, yani bal gibi kayısı, kayısı. Ama, evet biraz meşhur bilemedim. o dönem belki meşhurdu. Sen de şey nişan yanının kızcağı e, hikayeler <gülüyor> anlat mı Keremciğim? <gülüyor> Anlatmıyorum canım. <gülüyor> yok zaten hiçbir şey yok. Sadece sesli düşündüm. <gülüyor> Efendim ben e, Alfa benim ilk sıralarına tekrar geri dönüyorum Çankırı'ya geliyoruz. Wikipedia'da e, milattan önce birinci yüzyılda e, buraya Gangra dendiği bilgisi var. Gangra Hı. keçili anlamına geliyormuş. Keçili, Hı, keçili. çok keçi varmış muhtemelen. Bilgi doğruysa daha sonra bayağı ileri gidiyoruz. 1100 yıllarına gelindiğinde ama sözcük değişmiyor çok kangara oluyor. 13. yüzyılda kangar oluyor. Daha sonra da aynı yere Kangre, Kangırı deniyor ve Kangırı'dan Çankırı'ya doğru gidiyor. Çorum'a geldik. Çorum'da rivayet, muhtelif Nishanya başka bir hikaye anlatıyor, Fikriyat başka bir hikaye anlatıyor. Şimdi Fikriyat'ta şöyle bir şey var. Bana Nishanya'nın gene biraz şey ederek kaşını kaldırarak bakacağı bir hikaye gibi geldi. Yani bu gerçekten kültürel olarak durdukları yerlerde hikayeyi değiştiriyor. Hep hep bunu düşündüm şehirlerin açıklamalarına bakarken. Rumların bir dönem çok olduğu için çoğu Rum hmm. halinden çoruma döndüğünü e, söylüyor. Nişanyan'da böyle bir bilgi yok. E, ama ondaki bilgi de biraz ilginç. Halkı suç işlediği için cürümlü deniyormuş oraya. Cürümlüden zaman içinde çoruma e, dönmüş. dönmüş bilgisi var. Bir yandan da yine Nişanyan'da dağlarla çevrili olduğu için Çevremin çorum olduğu bilgisi var. Ancak Nişanyan bütün bunları şöyle ifade etmiş. Çaresizlikten bütün bu hikayeler anlatılmıştır demiş. Yani çaresizlik lafı kaynağa ait yani. Güzel olmuş. <gülüyor> e Manisa'ya bakayım bu zamandan. Yine Nişanyan'dan Magnezya. Bu yine bir Anadolu dillerinden gelmiş olduğundan bahsediyor. Helenistik dönemde M.Ö. 3. ve 1. yüzyılları Teselya'daki Magnezya veya onun kolonisi olan Söge'deki Söke'nin yanındaki Menderes Magnezyası'nın ismini almış Hı. efendim. Diğer ikisinden ayırmak için de e, Sipiros Magnezyası olarak anılırmış. Orada bir dağ var, Sipir Dağı bilirsin. Bilmiyorum. Yani, e, Teselya'daki kent eski Yunan ulusunu oluşturan kavimlerden biri olan Magnetes'dir. Adını taşırmış efendim. Hı, bayağı evet. benzer. Evet. Diyarbakır'la o zaman devam ediyorum ben. Efendim Diyarbakır Nişanyan'daki bilgi Milattan önce 1200'ler çok eski bir zamandan bahsediyoruz. Amedo olarak geçiyor. Süryanice ve evet. e, bu e, Amida hali sütunlu manasına geliyormuş. Hı. Hani Amida, Amedo benziyor diye birbirine bir tahmin olarak yazılmış. Daha sonraları Amed, Amed şeklinde geçmiş. E, 7. yüzyıldan itibaren E, i̇dari bir bölge adı olarak bu, buraya Diyarbakır denmeye başlanmış. E, Bekir, e, Arap Aşiret Federasyonlarından birinin adı aslında. E, Osmanlı'da buraya Diyarbakır e, dermiş ve Cumhuriyet'te de bugün alıştığımız Diyarbakır haline almış. Özellikle Atatürk'ün... Bakır da çıkan bir yer olduğu için diğer bakır hmm. mantıklı değişiliyor bu şekilde. Edirne hali bilinen de bir şey ama gene de söyleyeyim dedim yani milattan önce aslında Roma İmparatoru Hadrianus'un isminden Orası fethedince Hadrianus'tan Hadrianopolis, Hadrianopolis'ten de Edirne'ye dönüşüyor. Ee, kısa kısa bunlar o yüzden Elazığ'la Erzurum'u da bir söyleyeyim. Efendim Elazığ. Mezre, aslında bizim bugün bildiğimiz Mezraya Mezre deniyor. 1800'lerde Mezre denen bir yer. 1868'de bir kaynakta Mematül Aziz deniyor. Aslında Abdülaziz'in kenti anlamında. Daha sonra bu uzun olduğu için halk bunu El Aziz diye kısaltıyor. Elaziz'den de en sonunda 1937'de Elazığ ismi veriliyor. Erzurum'da şöyle bir dönüşüm söz konusu. Yine Nişayan'dan hep bu bilgiler. Theodosyopolis, bu 553'te Yunanca bir kaynakta bu şekilde geçiyor. 1200'lere geldiğimizde Arzana Rum deniyor. Rum Erzeli manasında. Sonra gene buna çok benzer bir şekilde Erzer Rum deniyor 1300'lerde. Ondan sonra da Erzurum'a dönüyor. Ermeni kaynaklarında aynı yerin Karin dendiği bilgisi var. Hmm, güzelmiş. Maraş'a bakayım o zaman. Buyur. Erken Demir Çağ ve geç Hititler döneminde başkent olarak kullanılmış burası. Louis'lerce Kurkuma ve Asurlar için Markas olarak Ee, bilinen antik bir kentti milattan önce 711 yılında da Asurlular tarafından fethedilmiş ve adı resmi olarak Markas'a çevrilmiş Nişanyan'da Mardesi kelimesinin Asurca Surla çevrili yer olduğundan bahsetmiş 12 Mart askeri rejimi döneminde de kahraman payesi verildiğinden bahsediliyor hmm. Nişanyan bir de yakın bölge Mardin'e de bakayım Nişanyan'da Mart Medler yurdu e, anlamının tam kesin olmadığından bahsediliyor. yani Süryalice bu Adın Süryanice kale anlamına geldiği birçok kaynakta tekrarlansa da bu konuda güvenilir bir kaynak yoktur demiş. Hmm. Wikipedia ise Mardin adı Arapça kaynaklarda Maridin, Süryanice kaynaklarda Marde olarak geçmekten geçmekte olduğuna bahsediyor. Kelimenin kökeni hakkında farklı görüşler bulunmakta. Bazı görüşlere göre Mardin kelimesi savaşçı bir kadim olan, kavim olan ve Ardeşir tarafından, Ardeşir sasani. İmparatoru tarafından 3. yüzyılda buraya yerleştirilen Mardelerden gelmekte olduğundan bahsetmiş. Bazı görüşlere göre de kaleler anlamına gelen Merdin'den gelmektedir demiş günümüzde kullanılan adı Arapça kaynaklarda geçen Maridin'den gelmiş olabileceğinden hmm. bahsetmişler. Benziyor çok aslında sen Maraş demişken böyle e, zamanında kahramanlıkla ilgili başlarına şanlı gazi kahraman gibi şeyler e, gelen sözcükler şehirler Antepe'de gazi e, malum e, evet. sıfatı gelmiş. Burada Gaziantep'e baktığımız zaman e, Aintap, aslında toprağı. Ayn Göz demek malumunuz. Suyun, Pınar'ın gözü manasına geliyor. E, ama söyle işte halk ağzında Antep haline e, dönüşmüş ve e, özellikle 1921'de işte, e, bu Fransızlarla savaş esnasında büyük bir e, kahramanlık gösterildiği için e, kentin başına, Antep'in başına gazi sözcüğü gelmiş. Hakkari'ye geldiğimizde e, Kürtçe'den gelen bir sözcük olduğu bilgisi var. Bunun tartışmalı olduğu da söyleniyor aslında ama e, daha çok bu bilgi üzerinden ilerleniyor. Karin sözcüğü e, her ön ekini alıyor aslında başına. Karin'in ön, önüne her geliyor. Güçlü, edebilen gibi manalarda da taşıyormuş. E, ama Nişanyan bu açıklamaları vermekle birlikte e, şüpheli olduğunu söylemiş. Evet Sivas'a bakıyorum. Nişan yine ilginç. Sebaste. Sebasteia Yunanca İmparator kenti anlamı var. Hı. Hmm. E, milattan önce 63'te Pompeius tarafından kurulan megalopolis kentine milattan sonra 1. yüzyılda İmparator Tiberius onuruna İmparator Kent adı verilmiş. Sebastos Latince Lat Augustus yani sıfatının Yunanca eş değeridir. Vikipedi'de ise Latince Sebastia, Grekçe Sebasteia Ermenice'de Samassiya kelimeleri geçiyor. Ben Şırnak'a da bakayım. Şırnak ilginç. Şırnak, yani böyle ilk sahirli Kürtçe ve Süryanice. Şahnak da deniliyor. Nuh kent demek, bu çok büyük. Nuh kent. Evet, Süryani geleneğinde tufandan sonra Cüdüd Dağı'na inen Nuh'un yerleştiği kent kabul ediliyor. Dolayısıyla işte Şerneh gibi. Fürdara Şırnak gibi adları kullanılıyor. Buradaki Nak ruhu şırda işte şehri temsil ediyor. Benden bu kadar efendim. Esem ben de bitireyim. Bari İstanbul'a doğru giden e, sınırda. Isparta e, burada... Spartalıların göçü sırasında belli bir grup buraya göç etmiş ve doğrudan Sparta'dan Sparta olduğu bilgisi var ama Nişanyan bunun çok açık olmadığını belirtmiş. Iğdır'da da böyle ikili bir hikaye var. Nişanyan'da 1400'lerde İgdir diye geçiyormuş bazı kaynaklarda hatta Türkçe aş anlamına gelen de bir sözcük. Rusça'da İgdir, Navo. Olarak geçiyormuş e, sözcük. Yani gene içinde Iğdır'a çok benzeyen bir şey var. Ama Fikriyat daha başka ve Türkiye bir hikaye anlatmış. Oğuz boylarından Üçoklar'ın bir kolunun, e, beyinin oğlunun isminin Iğdır Bey olduğu ve bu bölgede bir hüküm sürdüğü için isminin Iğdır olduğundan bahsetmiş. İstanbul'dan hatta bahsetsek mi, bahsetmesek mi dedik Kerem'le? Çünkü çok biliniyor ama söylemeden de geçmeyelim dedik. söyle ve bitirelim. Şehir, şey güzel şehrimizde bitirelim. Efendim tamam, Bizantiyon e, eskiden sonra malumunuz Konstantinopolis oluyor. Konstantiniyye diye anılıyor. E, sonra Stimpoli deniyor. Ve Stimpoli'den İstanbul'a geliyor. Yani bu İslam Bol hikayesi doğru bir hikaye değil. Onu bir parantez açalım. Ve iki programlık bu şehirler hikayesinde aslında bu topraklara baktığımızda yani Filiklerden Spartalılara, Asurlardan Süryanilere, Kürtlerden, Kürtlerden Medlere, aynen, Araplara, Romalılara, Gülçlere, Gülçülere, e, Türklere ve yine. tabii ki Türklere. Yani böyle kardeş topraklarda inşallah kardeşliği görebileceğimiz güzel günler olsun. E, filizlensin bu kardeşlik. Evet yeni Efendim, yayın döneminde bekliyoruz. buluşmak üzere. Evet. Sürprizimiz var size. E, yine bahsedeyim. adlarla ilgili ama bambaşka bir noktaya gideceğiz. Evet, bence de gidelim artık. <gülüyor> evet. Ömer Madre'ye, sevgiler bize bu yayın dönemindeki fikri verdiği o açıdan evet. teşekkürlerimizi de evet. Aynı zamanda destek haftası iki hafta önce bitmişti. Desteğe devam. Çok teşekkürler, sevgiler. Sizleri seviyoruz, hoşçakalın. Hoşçakalın, İyi haftalar.